573. konu, Hazreti Ömer'in Şam'da lüks içerisinde yaşamakta olan bazı memurlara baskında bulunması, Ebu Derda, Hazreti Ömer'den Şam'a gitmek için izin istedi, Hazreti Ömer, izin veririm ama vali olarak gitmeyi kabul edersen, dedi, Ebu Derda ise, ben valilik yapamam, karşılığını verdi, bunun üzerine Hazreti Ömer, ben de sana izin vermem, dedi, bu sözler üzerine valiliği kabul etmedikçe gidemeyeceğini anlayan Ebu Derda, "Peki kabul ediyorum. Gidip ora halkına peygamberlerinin sünnetini öğretip namaz kıldırırım." dedi. Hazreti Ömer de ona izin verdi. Bir müddet sonra da Hazreti Ömer yanında kölesi Yerfe de olduğu halde Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Oraya yaklaştıklarında şehre girmeyip geceyi beklemek üzere bir yerde konakladılar. Gece olduğunda Hazreti Ömer kölesine şöyle dedi: Önce Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'in yanına gidelim, şimdi onun yanında dostları ve arkadaşları vardır, onlar parlak ışıklar altında ipekten yapılmış halılar üzerinde sohbet etmektedirler, bütün bu saydığım şeyler Müslümanların ganimetleriyle alınmıştır, sen kapıyı vurup selam verecek ve içeri girmek için izin isteyeceksin, ancak o senin kim olduğunu öğrenmedikçe kapıyı açmayacaktır, böylece ikisi birlikte Yezid'in kapısına vardılar, Yerfe, kapıyı çalıp, esselam Aleyküm'' dedi. İçeriden, ''Ye Aleykümü Selam'' dediler. Yerfe, ''Girebilir miyim?'' deyince içerideki ses, ''Sen kimsin?'' diye sordu. O zaman Yerfe, ''Kapıda senin hoşuna gitmeyecek birisi, müminlerin emiri Ömer vardır.'' dedi. O zaman Yezid kapıyı açtı. Gerçekten de onun yanında gece sohbeti için gelmiş olanlar bulunuyordu. Aynen Hazreti Ömer'in dediği gibi parlak ışıklar altında ipekten yaygılar üzerinde oturmaktaydılar. İçeri girdiklerinde Hazreti Ömer "Ey Yerfe, kapıyı kapat ve hiç kimseyi dışarı bırakma." dedi ve elindeki kamçı ile Yezid'in kafasına vurmaya başladı. Sonra da yerdeki yaygıları toplayarak evin ortasına yığdı ve orada bulunanlara "Ben gelene kadar buradan hiçbir yere ayrılmayacaksınız." dedi. Hazreti Ömer kölesi Yerfe ile çıktı. Dışarıda ona, ey Yerfe, şimdi de Am İbnül As'ın konağına gidelim. Onun da gece bekçileri vardır. Konağı ışıklandırılmış ve Müslümanların ganimetleriyle alınmış ipek mefruşatla döşenmiştir. Kapıyı vurup selam verdiğinde selamın alınacak ancak kim olduğunu öğrenmedikçe içeri girmene izin verilmeyecektir, dedi. İkisi birlikte Am İbnül As'ın konağına gittiler. Konak ışıl ışıldı. Kapıyı vurup, selamun aleyküm, dediler. İçerden, ye aleykümüsselam, denildiyse de kapı açılmayıp, kimsiniz, denildi. Bunun üzerine yerfe, kapıdaki, senin hoşuna gitmeyecek birisidir. O müminlerin emiri Ömer'dir, dedi. Bunun üzerine Am İbnül As kapıyı açtı. İçerisi yine Hazreti Ömer'in söylediği gibiydi.